Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd, alemlerin rabbi olan Allah'u teâlâdir selah ve selam Peygamber Efendimize şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun kıymetli kardeşlerim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Sufyan'ın kervanından haberdar olmuştu bu büyük kervanın malı Müslümanlara karşı kullanılacaktı Mekkeler içinde büyük bir imkandı büyük bir servetti Peygamber Efendimiz Kervanın Şam'dan dönüşünü kolluyordu. 13 yıl boyunca Müslümanlara zulmeden, sonunda Mekke'yi terk etmek zorunda bırakılan, giderken de malını mülkünü Mekke'de bırakıp gitme zorunda bırakılan müminler de, Mekkeli müşriplere karşı kesin bir tavırları vardı. Onlara büyük bir darbe vurmak istiyorlardı. Peygamber Efendimiz, iki arkadaşını keşifçi olarak göndermişti. Keşifçiler, Olumlu haberle dönmüşlerdi Kervan Bedir'e doğru geliyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bu gelen Kureyş kervanıdır Bütün malları oradadır Ona doğru çıkınız Umulur ki Teala O serveti size ganimet olarak döndürür buyurdular Ramazan ayının 12. günüydü Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarıyla Medine'den çıkıyorlardı Hedeflerinde sadece kervan vardı Medine'de imamlık görevini Ümü Mektuma veriyordu. Ebu Lüba'beyi de Medine'nin idarecisi olarak tayin ediyordu. Efendimiz ve arkadaşları Medine dışında bulunan büyük sükya mevkiinde durdular. Peygamber Efendimiz Müslüman askerleri kontrolden geçiriyordu. Ordunun içinde küçükler de vardı. Berabin Azib, Abdullah bin Ömer gibi daha çocuk yaşta olanlar da vardı. Onlar büyük bir heyecan içindeydiler Kendilerini bir savaşçı gibi hissediyorlardı Peygamberi canlarından aziz bilirlerdi Canlarından daha çok severlerdi Kara günde peygamberin çevresinde pervanı olmak isterlerdi Şimdi çetin bir güne doğru gidiliyordu İslam'ın bu güvercinleri geri kalabilir miydi? Resulullah'tan ayrı düşebilirler miydi? Onlar da bu zorlu yolculuğa dünden hazırdılar ve işte İslam askerler arasında yerlerini almışlardı. Peygamber Efendimiz askerlerini teftiş ediyordu, kontrol ediyordu. Bu küçükler ise ayaklarının parmaklarına basıyorlar, büyük olduğunu ifade etmeye çalışıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları görüyor, tatlı bir tebessümle onları kenar alıyordu. Onlarsa hemen mahzunlaşıyorlardı. Ama Resulullah onların bu zorlu günde olmalarını uygun bulmuyordu. Medine'ye gönderiyordu. İslam'ın bu tomurcuk gülleri kalplerinde hüzün, gözlerinde yaş, Medine'ye doğru isteksiz isteksiz yürüyorlardı. Onların gönülleri yarınları kollayacaktı. Yarınlara daha bir güçlü, daha bir kuvvet hazırlanacaklardı. Hz. Ayşe radiyallahu anh'a annemiz anlatıyor. Resulullah Bedir tarafına doğru yola çıktı. Harretü'l-Replâ denilen yere varıldığında cesaret ve kahramanlığıyla bilinen bir adam çıkageldi. Sahabe-i kiram o kahraman adamı görünce çok sevindiler. Adam sana tabi olmaya ve seninle beraber mal kazanmaya geldim dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'a ve Resulüne iman ediyor musun diye sordular. Adam hayır dedi. Peygamber Efendimiz o halde geri dön. Ben müşriklerden yardım almam buyurdular. Hazreti Ayşe annemiz şöyle devam ettiler. Sonra Resulullah yoluna devam ettiler. Secere denilen yere vardığımızda adam tekrar geldi ve aynı teklifi yaptı. Resulullah da ilk seferde söylediğini tekrar etti. Belli bir süre geçmişti. Resulullah ve arkadaşları beydâ denilen yere geldiklerinde o adam tekrar Resulullah'a geliyordu. Efendimiz Allah a ve Resulüne iman ediyor musun diye soruyordu. Adam evet diyordu. Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam o halde yürü buyurdular. Müminlerin sayısı 300 civarındaydı. Müminler hem sayı olarak hem de tecizzat olarak çok zayıftılar. 70 deve ve 2 atlı vardı. Dokuz kişi de zırhlıydı. Mücahitlerin üçte biri muhacirlerdendi. Diğerleri ise ensardandı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'den çıkarken bazı sahibi kadınlar da orduya katılmak istiyorlardı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu uygun bulmuyorlardı. Bedir, Medine'ye 160 kilometre kadar mesafedeydi ve güneybatısındaydı. Kızıldeniz sahiline 30 kilometre uzaklıktaydı O günün şartlarında 3 günlük bir mesafeydi Peygamber efendimize ulaşan bir haber vardı Mekkeliler büyük bir orduyla Bedir'e geliyorlardı Bu haber resul Ekrem efendimize ulaşmıştı Durum farklı bir boyuta dönüşüyordu Zira Müslümanlar Savaşmak için yola çıkmamışlardı Mekke ordusu gündemlerinde yoktu Onlar kervan için yola çıkmışlardı ama şimdi çok farklı bir durumla karşı karşıya kalıyorlardı. Sahabeden bazıları Medine'ye geri dönülmesini istiyorlardı. Savaş için gelmediklerini dile getiriyorlardı. Enfal suresinin 5, 6, 7 ve 8. ayetlerinde bu konu açıklanıyordu. Nasıl ki Rabbin seni hak uğruna savaşmak üzere evinden çıkarmıştı. Müminlerden bir grup ise bu konuda kesinlikle İsteksizlerdi Gerçek apaçık ortaya çıktıktan sonra Sanki göz göre göre Ölüme sürükleniyormuş gibi Seninle o konuda tartışıyorlardı Hani Allahu Teala size iki taif eden birini O sizindir diye vaat ediyordu Sizde güçsüz olanın Sizin olmasını istiyordunuz Oysa Allah Sözleriyle hakkı meydana çıkarmak Ve kafirlerin arkasını Kesmek istiyordu bu suçlar hoşlanmasa da Allah'ın hak ortaya çıkarması ve batılı ortadan kaldırması içindir buyuruluyor. Müslümanlar Resulullah'ın nezaretinde istişare ediyorlardı. Savaşmak için gelilmemişti ama kader savaşı işaretliyordu. Onlar adım adım savaşa doğru sürükleniyorlardı Ama zihinlerin berraklaşması gerekiyordu Miktat bin Esved radıyallahu anh öne çıkıyordu Berrak bir tavır koyuyor konuşma yapıyordu Hazreti Abdullah bin Mesud radıyallahu anh öyle diyordu Miktat bin Esved'in bir sahnesine tanık oldum ki Bana o sahne son derece sevgili ve değerli gelmişti O Resulullah'a öyle diyordu biz, Musa'nın kavminin ona sen ve Rabbiniz gidin, savaşın, işte biz burada oturuyoruz dedikleri gibi sana demeyeceğiz. Fakat biz senin sağında solunda, önünde ve arkanda savaşacağız dedi. Onun bu sözlerinden Resulullah'ın yüzü daha bir aydınlandı, tebessümü daha bir belirginleşti diyordu. Peygamber Efendimiz miktadın konuşmasından sonra, ey insanlar! Bana fikirlerinizi söyleyiniz buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu beyanı ile Ensar'ı kastettiği belliydi. Ensar'ın ne düşündüğünü öğrenmek istiyordu. Ensar'ın öncülerinden ve sancaktarları olan Sa'd bin Muaz ayağa kalkıyor ve söze şöyle başlıyordu. Ey Allah'ın peygamberi! Vallahi bizi kastediyor gibisin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam evet buyurdu. Bunun üzerine Sa'd radiyallahu anh, Ey Allah'ın Resulü, biz sana iman ettik, seni tasdik ettik. Senin bize getirdiklerinin hak olduğuna şahadet ettik. işitmek ve itaat etmek üzere sana söz verdik. Şimdi artık dilediğini yap. Biz seninle beraberiz. Seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederiz ki, bize şu denizi göstersen ve denize dalacak olsan, bir an bile tereddüt etmeden biz de seninle birlikte dalarız. Bizden bir kişi bile geride kalmaz. Yarın düşmanın karşısına çıkmaktan asla rahatsızlık duymayız. Savaşta direnmek, zorluklara göğüs germek, düşmanla karşılaştığımızda emirlerine uymak hepsi bizim içindir. Biz bunları yapacak bir topluluğuz. Umuyoruz ki Allah sana, bizden gözünü aydın edecek kahramanlıklar gösterecektir. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Sonuna kadar seninle beraber olacağız diyordu. Müminlerin tavrı netleşiyordu. Ensar da muhacir de açık seçik düşüncelerini ortaya koyuyorlardı. İmanlarının aydınlığında konuşuyorlardı. Allah'a ve Resulüne tam iman etmişlerdi. Kalplerini, iradelerini Allah ve Resulüne bağlamışlardı. Şimdi fikirlerini dile getiriyorlardı. Rabbimiz ve Resulümüz ne diyorsa o olur diyorlardı. Ki onlar bu çetin günlerin geleceğini biliyorlardı. Bu zorlu günlerin geleceğini biliyorlardı. İkinci, Akabebiyatında bu konu en açık bir şekilde gündeme gelmişti. Peygamber Efendimizin amcası, Abbas, Medineli bir avuç mümin insana, Öyle seslenmişti o günlerde. Üstlendiğiniz şeyin farkında mısınız? Bilesiniz ki bütün dünyayı karşınıza almış oluyorsunuz. İyi düşünün. Yol yakınken bu sorumluluğu almayabilirsiniz. Çok ağır bir yükü üstleniyorsunuz. Medineli güzeller o günlerde ne menem çetin günlerin geleceğini biliyorlardı. İşte şimdi o çetin günlerden biri geliyordu. Ölüm meydanına doğru gideceklerdi, cam pazarı kurulacaktı. Ama onlar ne asildiler, ne cesurdular ve hele yol Allah yolu olunca cana minnet olurdu. Öyle diyordu Medinin öncüsü bu büyük peygamber dostu Saad bin Muaz. Sen deniz adalarısan, biz de seninle beraber deniz adalarız. Bizden bir kişi bile geride kalmaz diyordu. Onlar kararını dünden vermişlerdi. Gün ola, harman ola diyorlardı. Hazreti Sa'd bin Muaz radıyallahu'nun sözleri üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geleceğe ilişkin durumu dile getirerek "Vallahi öyleyse yürüyün. Size müjdelerim ki Allah iki topluluktan birisini vaat etti. Vallahi Kureyş'in bozguna uğradığını görür gibiyim. Sanki Mekke'nin askerlerinin vurulup düşecekleri yerleri görür gibiyim." buyuruyordu. Peygamber Efendimiz ve şerefli arkadaşları bu savaşın şimdiye değin yapılan savaşlardan çok farklı olduğunu biliyorlardı. Bu savaş bir iman-küfür savaşı olacaktı. Bir hak-batıl savaşı olacaktı. Allah'a ortak koşanlarla, Allah'a asla ortak koşulmaz gerçeğini bilenlerle bir savaş olacaktı. Bedir'e iki orduda yaklaşıyordu. Bir tarafta bin kişinin üzerinde bir ordu vardı. Develer vaatlı üzerinde zırhlarıyla gelen bir orduydu. Diğer tarafta son derece zayıf bir ordu vardı. Bu savaş bir ölüm kalım savaşı olacaktı. Ebu Cehil'in gözünde bu savaş Müslümanların yok edileceği bir savaştı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam